Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir arkadaş soruyor oruçla ilgili diyor ben e, orucluyken e, iğne, Çin iğnesi ilacı yapabilir miyim? E, Çin iğnesi nedir? E, i̇ğneyle ilaç yapıyorlar Çin yönetimiyle. Yani Çin iğnesi diyorlar ona. İğneyden canının her köşesinde özel yerlere iğne batırıyorlar onun dolayı işte baş ağrısı varsa, göz ağrısı vesaire, romatizme filan bu türlü şeyleri ilaç ediyorlar. Ee, bedenin her yerine o iğneden batırabilirler. 10 iğne, 20 iğne, 100 iğne. O kendisine şöyle göredir. Bu orucu bozar mı? Hayır bozmaz. Yani Çin iğnesi çünkü boğazdan geçecek. Yen yani onun görevini yapacak bir olay değil. As Asıl da Orucu bozan üç mesele var. Yiyecek, içecek, şehvet. Bu üçü değilse, yani bu üçünün görevini yapan, bu üçü değilse e, bozulmaz. Yani Çin iğnesi bir gıda vermiyor cana, bir şey etmiyor. Tam tersine yani bir ilaç gibidir. Onun için bir tane orucluysa gidip Çin iğnesi, Çin ilacını rahatlıkla, iğneyle yapabilir. Hiçbir mahsuru yoktur. Orucu da bozulmaz, orucu da sahiptir. Alimlerimiz böyle fetva verir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.